destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Berdan Dere, Aliye Uçar Dere ve Doğan Çakmağa teşekkür ederiz. Mabil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan ERCİMENT GÜRÇAY Oh, my. Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programına bugün Solon Lekkas'tan dinlediğimiz Bergama Zeybe'yi ile başladık. Solon Lekkas 3 yıl önce 25 Temmuz 2020'de 74 yaşında Midilli'de hayata veda etmişti. Lekkas 1946'da Midilli'de küçük Asyalı bir anne ve Arnavut bir babadan dünyaya gelmiş ve hayatı da Midilli'de geçmiş. İnşaat işçiliği ve taş işçiliği ile hayatını idame ettirmiş Küçük Asya ve Midilli geleneksel müziğinin en eski ve son icracılarındandı. Solon Lekka'sı tanır tanımaz kendime yakın buldum. Yani Rebetiko müziğini zaten seviyordum. İşte babasının Arnavut kökenli ve taş işçisi olması da beni ona yakınlaştırdı diyebilirim. Benim babam da Arnavut kökenliydi ve o da bir taş işçisiydi. İnşaatlarda çalıştı ve o da Lekas gibi çok güzel bir sese sahipti ama daha çok Türk sanat müziği eserlerini söylerdi. Solon Lekas müzik eğitimi almadan kendi kendini yetiştirmiş. Bir röportajda bunlar okunmaz, çalışılmaz, Allah vergisidir ve içten gelir diyordu. İnşaatlarda çalışırken aynı zamanda Midilli'nin mütevazı kafelerinde sırf kendisi için şarkı söyleyip bir taraftan da geleneksel dansları işra edermiş. E aynı röportajında e, dans insanın içinden gelir. E, şarkı söyleyenin elini ayaklarını bağlarsan e, şarkı söyleyemez diyordu. Zamanla... Sesi ve tarzıyla geleneksel müziğin ustaları tarafından da kabul gören Lekas... ...sonraki yıllarda Yunanistan'ın ve Avrupa'nın önemli konser salonlarında... ...başında siyah kalpağı, ayağında şalvar ve boynunda mendiliyle sahne almış... 2018 yılı Mart ayında İstanbul'da Pera Müzesi salonunda Derya Türkan'ın önerisiyle Kemancı Kiriakos Kuventas ile bir konser vermişti. Yani Pera Müzesi'nin girişinde sol tarafta yer alan salon tıklım tıklım doluydu o akşam. Programa Salon Lekas'tan dinlediğimiz Bergama Zeybe'yi ile başlamıştık. Lekas'ın en sevdiği şarkılarda Ayvalık ve Bergama yöresine ait şarkılarmış. Solon Ekaz birçok midillili müzisyenle çalışmış ancak onun dünyasını genişleten ada çevresinden çıkartıp daha geniş çevrelere açılmasını sağlayan Kiryakos Guventas ve Andreas Zekuras olmuş. 2018'de İstanbul'da DERA'da verdiği konserde de yanında kemancı Kiryakos Guventas vardı. Derya Türkan kemanesiyle grupta yer alıyordu. Başka kimler vardı şimdi anımsamıyorum ama sevgili arkadaşım Stelio Berber de bazı şarkılarda sahne almıştı. Onu çok iyi hatırlıyorum. Solo Lekasso konserinde de işte sahneye başında siyah bir kalpak, ayağında şal var, boyuna da büyükçe bir mendil dolayarak çık çıkmıştı. Tespihi elinden eksik olmazmış ama Pera Müzesi konserinde de inde tesbih var mıydı? Şimdi anımsamıyorum. E, bu kıyafet amane ve Zeybeklerin uyan bir kıyafet. E, i̇şte bir Dermancı'nın çevirisini yaptığı röportajda Lekkaz. E, şarkı söylerken bu kıyafetle rahat hissediyorum. Ayağında short zeybek veya uzun hava okuyabilir misin diye soruyordu. Kıvrak amanelerini icra ettiği zaman ayağa fırlayıp zarif hareketlerle dans etmeye başlıyor. Arada bir hoppa diye de haykırıyordu. Solon geleneksel müziğin uygun çalgılarla çalınması gerektiğini düşünürmüş ve örneğin e, Buzuki ve Armonika ile geleneksel müziğin icra edilmemesi gerektiğini, e, bunu yapanlar olduğunu ve e, geleneksel müziği yurt dışında rezil ettiklerini söylüyormuş. Şimdi Solon Lekkas ve arkadaşlarından hepinizin çok iyi bildiği bir İstanbul türküsü dinleyeceğiz. E, Mendilimin yeşidi e, veya bilinen adıyla Aman Doktor. I was then a tremmo sosieme ya tremmo uroshmo Solon Lekkas ve arkadaşlarımdan bir İstanbul türküsü dinledik, Mendilimin Yeşili. Arkadaşım İvi Dermancı anlatmıştı. 2012 yılında Rebetiko üzerine doktora yapan Alberto Canehero Lopez İvi'yi konser vermek için Bilbao'nun Santander kentine davet etmiş. İvi de eşlik için Yunanistan'ın efsane kemancısı Hiryakos Guentas'tan yardım isteyince projeye Solon Lekkas'ta katılmış. Böylece kemanda Kiriakos Guventas, gitarda Andreas Zecuras, Santur'da Andreas Katsianis ile Aeolian Rebetiko Band adı ile antik bir kilisede çok keyifli bir konser vermişler. Rosa Eskenazi'nin efsunlu ve dumanlı şarkılarının yanı sıra Solon'un amaneleri kiliseyi inletmiş. Konser öncesi Solon Andreas Sekuras ile birlikte bir kutlu tuzlu sardalye ve bir büyük şişe uzoyu da bitirmişler. İşte Solon böyle kendine özgü, mütevazı ve muhteşem bir adamdı diyordu İvi. E, Babil'den sonraya Solon Lekas'tan dinleyeceğimiz bir amane ile devam ediyorum. Rebetiko'nun yaklaşık 100 yıllık hikayesinin en renkli isimlerinden Solon Lekkas 2020 yılının 25 Temmuz günü hayata veda etmişti. Rebetiko'nun hikayesi bugün genç müzisyenlerle devam ediyor. Şimdi izninizle Solon Lekkas'ın aziz ruhuna genç Rebetiko müzisyenlerinden seçtiğim Rebetiko şarkılarını çalmak istiyorum. Dinleyeceğimiz ilk grup Pozzavli. Yerasimos, Papadopoulos, Yorgo, Cristodoulou ve Mariamandi benim son yıllarda tanıdığım ve beğenerek takip ettiğim bir grup. Onlara özel bir program yapmayı da düşünüyorum yakın gelecekte. Rebetiko'nun altın yıllarından yani 1920-1940 yıllarından bir şarkı var sırada. Bir Stratos Payumcis bestesi olan Zarı yorumlayacak Pozavli grubu. Şarkıda Payumcis, söyle bana seninle ne yapacağım. Hayatı ciddiye almıyorsun. Aşk senin için bir zar oyunu. Başkalarıyla da oynadın. Şimdi benimle oynuyorsun diyor. <gülüyor> Να και να μεθύμα της τρελής της αχτινιάς σου, πως τον αυτό. Για τα για πως τα Ήθελες άριστα τα γούστα της σου. <Τοίτα> όλα στην αγάπη νεπεκνίδια, ποιος θα γεσκάνι με τους άλλους μια φορά; Το αληθινό σου μου ξανάρχισε στα ίδια, <Τοίλιο> ποιος θα γεσκάνι με τους άλλους μια φορά; Το αληθινό σου μου ξανάρχισε στα ίδια. Κυώλοια και αφες βάρτα στο μυαλό σου, αν την τραβήξεις στην κορδέλα θα σου πω, δεν είμαι ζάρι και αν τετραμας στο καλό σου, αν την τραβήξεις στην κορδέλα θα σου πω, δεν είμαι ζάρι και αν τετραμας το καλό σου. önce 74 yaşında hayata veda eden midillili büyük usta Solon Lekkas anısına genç rebetiko müzisyenlerinden şarkılar dinliyoruz. Sırada yine Pozavli'den dinleyeceğimiz bir rebetiko şarkısı var. Bir apostolos kaldaras şarkısı. Neden üzülüyorsun küçüğüm? Beni sevdiğini biliyorum ve ben de sana aitim. Fakir olabilirsin ama benim için çok değerlisin diyor şarkıda kaldaras. Akordiyon ve vokalde Maria Manoli'yi gitar ve yine vokalde Yorgos Christodoulou ve Buzuki'de Yerasimos Papadopoulos şarkıyı birlikte yorumluyorlar. Müzik ...den sonra Pozzavli grubundan dinleyeceğimiz... ...bir başka Rebetiko şarkısıyla devam edecek... ...bir Yannis Papayuano şarkısı Pireli Kadın... ...şarkının sözlerini Kostas Manesis yazmış... ...bu şarkıda yine akordeon ve vokalde Maria Manoli... ...gitar ve vokalde Yorgos Christodoulou ve Buzuki'de Yerasimos Papadopoulos var... Bozavli'yi Yonla Yorgakopulu şarkısında dinlemeye devam ediyoruz. Her gece sana sarhoş oluyorum. Nasıl silerim seni kalbimden? Tedavisi olmayan bir yara bıraktım ben de. Tanımadığım bir yolcuydum ve adını bilmesem de kalbim hep seni özlüyor diyor şarkıda Pozavli grubu şarkıcıları. Fabil'den sonra da e, üç yıl önce e, yani 24, 25 Temmuz 2020'de 74 yaşında hayata veda eden e, midillili büyük usta Solon Lekkas anısına genç rebetiko müzisyenlerinden şarkılar dinliyoruz. E, son yıllarda tanıdığım ve severek takip ettiğim bir rebetiko ikilisi var sırada. E, Buzuki'de Vasilis Skoutas. Gitarda Dimitris Mitarakis'ten oluşan ikili sözleri ve müziği Dimitris Gogos'a ait bir şarkıyı yorumlayacaklar. Şarkı gurbette yelkensiz, küreksiz bir tekne gibi yalnız başına dolaşan insanları anlatıyor. İspanya. Sözleri Vasilis Tanvakis'e, müziği Manolis Hiotis'e ait 1956 tarihli şarkıda. Haris Antonis Laurisen kardeşler ve Manolis Neratzakis'i dinliyoruz. Frakasi Lasiti Girit'te Manolis Hiotis'ten kurtuldum. Seninle uyandım. Cesurdun ve beni büyüledin. Seni sevdim, seninle uyandım. Ağına düştüm, evimi terk ettim. Çünkü seni seviyorum. Birçoğu bana sende ne bulduğumu soruyor. Seni kalbinde saklıyorum. Artık gözlerim yok, bakacak kimsem yok. Dünyaya verseler sana değişmem diyor genç rebetiko müzisyenleri. Sırada Sıraday e, bir başka Rebetiko topluluğu var. Genç müzisyenler Semeli Papa Vasilyev, Panos Tsipsis ve Christos Skandros bir Vasilis Chichenis şarkısını yorumlayacaklar. Let me go, Cleo. de Babil'den sonra programının sonuna geldik. Bugün programda 25 Temmuz 2020'de 74 yaşında Midilli'de hayata veda eden şarkıcı Solon Lekkas'ın anısına onun sesinden ve bu müziği bugün de yarınlara taşımaya çalışan Genç rebetiko müzisyenlerinden şarkılar dinledik. Sevgili arkadaşım Stelio Berber, Lekas'ın ardından Babil'den sonra için yazdığı yazısında Solun Lekas'ı şöyle anlatıyordu: İzlerini tarih içinde sürmemiz gereken Anadolu müziği icrasının hayattaki en doğal temsilcilerinden biriydi. Geleneksel taş ustası olması, bir o kadar iyi bir dansçı olması ve eski amane geleneğini bir fiil yaşatıyor olması, onu izleyicileri ve dinleyicileri zaman tüneli içinde interaktif bir seyahate çıkarmaktaydı. Müziğin ve performansın temelde ne kadar gerçek ve doğal olduğunda herkesinden ilgi görebileceğinin canlı bir kanıtıydı. Solonu, Amane veya şarkı söylerken dinlemenin aslında belli bir müzikal disipline sahip olmayı gerektirmediğinin bir kanıtıydı. Bunu her yaştan ve geniş hayran kitlesinde uyandırdığı duygulardan ve coşkudan anlamak mümkündür. Gerçek eğlence kültürünün yani dans, müzik, şarkı ekseninde en doğal e, temsilcisini ebediyete uğurladık. Derin bakışları, yanık ve acıklı ses tonu bizleri geçmişin kaybolan izleriyle buluşturan bir yansıma gibiydi. Solon, sevdiği ve sadece sevdiği şarkıları söylemeyi ve dans etmeyi 74 yaşına kadar Uzo Diyarı Midilli'de özgürlüğünden ödün vermeden de devam ettirdi. Bu fani dünyada yıldızı gelip geçti. Ruhu ve sesi biz onu hatırladıkça ve bir kadeh içtikçe bizlerle olacaktır diyordu. Ve yazısını adı gibi salon yaptığı her şeyde kendi kanunlarını benimseterek tartışmasız kendi ekolünü yaratmayı başarmıştır diye bitiriyordu Stelio Berber. 14 yıldır Yunanistan'ın Skiros adasında yapılan kampa katılan Cengiz Onural ve İvi Dermancı'nın çabalarıyla geçen yıl Ağustos ayında Asos'ta ilk kez düzenlenen Asos Rebetiko kampı bu yıl. 6 10 Ağustos tarihlerinde Grigoris Vasilias ve Yanis Papayorgiou'nun katılımıyla ikinci kez yapılacak. Cengiz Beyi şu anda Skiros'taki Rebitiko kampındalar. Geçen yıl gerçekleştirilen Rebitiko kampını Kazdağları Adatepe'de düzenlediğimiz bir konserle sona erdirmiştik. İşte bu yıl bu konseri yeniden yapabilir miyiz bilemiyorum. ...konseri geçen yıl Adatepe Taş Mektep ile birlikte yapmıştık. Geçtiğimiz günlerde hepimizi üzen bir veda mesajı aldık ne yazık ki. E, mektupta şöyle diyordu. Sevgili Adatepe Taş Mektep dostları... ...Adatepe Taş Mektep olarak 24 senedir sürdürdüğümüz etkinliklerimizi... ...2023 senesi itibariyle son vermiş bulunuyoruz. Bugüne kadar Adatepe Taş Mektep'te sergi düzenlemiş, atölye çalışması yapmış... Ders vermiş tüm hocalarımıza ve katılımcılarımıza minnettarız. Ümit ederiz, 24 senedir devam eden birlikteliğimiz sizlerde güzel anılar biriktirmiştir. Hoşça kalın diye sona eriyordu. Ne yazık ki bazı şeylerin ne geçilemiyor. Geçen yıl Babil'den sonra da Ada Tepe Taş Mektebe konuk olmuş ve Mustafa Çakılcıoğlu ile Taş Mektebi ve Ada Tepe köyünü konuşmuştuk. Hatta işte Rebetiko konserinin ilk muhabbetinde o gün yapmıştık. Dediğim gibi bu yıl konser olur mu bilemiyorum ama sizler belki Asos Revitiko kampına katılmak istersiniz. Bilgi almak için İyi Dermancı'ya İvi Dermanci et adresinden yazabilirsiniz veya İvi'yi 0532 598 9453 numaralı telefondan arayabilirsiniz. İletişim bilgilerini tekrarlamak istiyorum. İvi et veya 0532 598 94 53. E bu yıl 8-10 Eylül'de İmros Festival kapsamında İzmir'den Agora Minör grubu ile Muammer Ketencioğlu'nun Rebitko konserini bugünden duyurmak istiyorum. 8-10 Eylül tarihlerini bugünden ajandanıza kaydedebilirsiniz. Bir duyurum daha var. Yine 17 Ağustos'ta Gökçeada da Zeytinlik Köy'de İmroz'un 1964 belgesi sergisi açılacak. Geçen yıl İstanbul'da açılan sergi öncesinde serginin küratörü Melik Çapan'ı Babil'den sonra da konuk etmiştim. 17 Ağustos İmroz Zeytinlik Köy'de açılacak sergiyi de ajandanıza bugünden kaydedebilirsiniz. Bugün programda çaldığım şarkıların video kayıtlarını Babil'den sonra YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Programın arşiv linki de YouTube kapak fotoğrafının sağ alt köşesinde yer alıyor. E, Babil'den sonrayı Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarından da takip edebilirsiniz. Solonlekas ömrü hayatında ekmeğini, zeytinyağını, içkisini kendi yaptı. Rebetiko şarkıları Amaneler, Anadolu'dan şarkılar söyledi. E, röportajında ömrüm boyunca dans ettim ve şarkı söyledim diyordu. 2017'de 71 yaşında Aman Dostlar filminde e, rol de aldı Solon Lekas. Yine de Selanik'te ve 2019'da da e, Paris'te e, konserler yaptı. Gönülce yaşadı ve 25 Temmuz 2020'de hayata veda etti. Ama sesiyle sonsuza kadar kulaklarımızda yaşamaya devam edecek. Programı Pozavli. ...grubundan dinleyeceğimiz neşeli bir rebetiko şarkısıyla kapatmak istiyorum. Banoyotis Tundas şarkısı Aman Katerina mu. Şarkının sözleri de aşağı yukarı şöyle. Seni görmek bana acı veriyor. Köfteleri ateşte ah tatlı Katerina. Aman Katerina'm, kuzum Katerina'm. Senden şikayetçiyim. Kestane gözlerin başıma bela oldu. Yine de kapından geçmeden edemiyorum. Toprak kapta fasulye pişiriyorsun. Ben de sana olan özlemimle gitar çalıp seninle dalga geçiyorum. Güzel sarımsak yapıyorsun. Ama salataya çok fazla yağ koydun ve pilava da salça ekledin. Aman Katerinam, kuzum Katerina diye devam eden neşeli bir şarkı. Solo Lekas'ın Aziz ruhu şad olsun. Haftaya Pazartesi 13'te 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra da büyük ihtimalle... Çatalca'da Nesim Vakfı çiftliğinde sevgili Güneş'in konuğu olacağım. Umarım haftaya yeniden bir olabiliriz. Programı sizlere ulaştıran sevgili arkadaşım Andrei Gritsko'ya çok teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve güzel bir hafta diliyorum. Esen kalın. I'm bilden sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Erjiment Gürçay destekleri için açık radyo dinleyicileri Berdan Dere, Aliye Uçar Dere ve Doğan Çakmağa teşekkür ederiz.